Yatağımın altında bir timsah. Ingrid ve Dieter Schubert. Kim var orada? Loti şıp diye verdi Timba'yı. Luti kapıyı hızla arkasından kapattı. Yatağımın altında bir timsah var! diye bağırdı. Ama ben hiç korkmuyorum! diye ekledi. Oysa Timba korkuyordu. Saklanmaya çalıştı. Loti, in dolabımın üstünden, dedi Timba'ya. Hey, bu çemberin içinden atlayabilir misin, dedi. Birlikte çemberle oynamaya başladılar. Timba, kuyruğunda top tutarken, Loti'nin tuttuğu çemberin içinden geçmeye çalıştı. Burnuyla çember çevirirken, bir yandan da top sektirip ayaklarıyla da Loti'yi zıplattı. Timba şimdi bir köpek kadar uysaldı. Yorulana kadar birlikte çeşitli numaralar yaptılar. Loti, uyumak yok diye bağırdı. Benim karnım acıktı. Timba hemen işe koyuldu. Birlikte en az bin tane krep yaptılar. Boş yumurta kutularını gören Timba'nın aklına harika bir fikir geldi. Loti'ye kartonu nasıl keseceğini... Ve sonra nasıl yapıştıracağını gösterdi. Yumurta kutusundan timsah yaptılar. Şimdi esas bu korkunç oldu. Timba'nın her tarafına boya, yapışkan ve pekmez bulaşmıştı. ''Hadi bakalım duşa.'' dedi Loti. Neyse ki Timba sudan korkmuyordu. ''Çok eğlendim.'' dedi Loti. ''Haydi şimdi bana masal anlat.'' Simba arkadaşlarına yaptığı şakaları anlattı Loti'ye maceralarını, Tim'sah yaramazlıklarını ve daha bir sürü şey Loti uyuyana kadar da anlatmaya devam etti. Sonra çıt çıkarmadan parmak uçlarına basarak oradan uzaklaştı.